Şak şu bülbüller der Rabbi ya Rabbi bunca laleler güller derya Rabbi ya Rabbi bunca laleler güller derya Rabbi ya Rabbi ağaçlar yaprak yaprak yeşil mavi kara ak. Ne varsa büyük ufuklar ya Rabbi ya Rabbi ne varsa büyük ufak ya Rabbi ya Rabbi yer gök zaman ve mekan da taş dere toz duman çığlık feryada haman der ya Rabbi ya Rabbi çığlık feryada haman der ya Rabbi ya Rabbi gözünü açıp bak bir an için yok durmak, şu sularırmak kırmak der ya Rabbi ya Rabbi, şu kırmak der yarabbi Rabbi ya Rabbi. Çayır çimen ot yonca, lale sümbül gül gonca, yerde gezen karınca der yarabbi Rabbi ya Rabbi, yerde gezen karınca der ya Rabbi ya Rabbi. Sarmaşalemi onur, ismi dilde okunur, göz yaşu bilür der ya Rabbi ya Rabbi, göz yaşu bilür der ya Rabbi ya Rabbi. Koyun kuzu kuş cüce. hem gündüz hem de gece durmadan hece hece der ya Rabbi ya Rabbi, durmadan hece hece der ya Rabbi ya Rabbi. Feryat figan ama ey, bunca varlık bunca şey Çılık çılık öten ey der yarabbi yarabbi Çılık çılık öten ey der yarabbi yarabbi Kelebekler arılar, lapa lapa yankar İşte şu billür pınar der yarabbi yarabbi İşte şu billür pınar der yarabbi yarabbi i̇şte işte şu billül pınar der Ya Rabbi